Hut suresi Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif lam uhkimet ayatuhu thum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 Zaten hepinizin toptan döneceği yer Onun huzurudur. O istediği her şeyi yapmaya kadirdir. Ala, innahu yethnu nusdurhum liyasthku minh. Ala, hina yastuushun atiabhum ya'lamu ma yushruun wa ma yurinun. Innu alimun bilad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 Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öreceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır. O ve O, kuranın altı gününde altı gününde göklerin ve yeryüzünün yaratıldığıdır. O, göklerin ve yeryüzünün yaratıldığıdır. O, göklerin ve yeryüzünün yaratıldığıdır. O, göklerin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 sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen o kafirler bunu haber veren Kur'an'ı kast ederek bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler. <gülüyor>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 artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap, kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet taktırır, sonra o nimeti geri alırsak, o son derece ümitsiz,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 Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teala'dır. Am yuqulun aftara? Qul bi'ashri surim ithnihi muftrayatu. V'du'u istatatum. V'du'u man istatatum min doni alla'in kun tum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 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ Kim dünya hayatını ve dünyanın ziynet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz.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 Çünkü o, Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَاجُ هَا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةٌ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 اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ O zalimler ki, insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler. اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي وَمَا كَانَ دُونِ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ Allah onları azaba uğratmak isterse, onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar.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 Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. مثل الفريقين كالأعماء والأصمب والبصير والسميع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 ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعْكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَادِلُنَا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 ne yapalım? İstemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz? وَيَا الْقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لي يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما فيه.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 Öyleyse, o kâfirlerin yaptıklarından dolayı kederlenmedi. Bizim gözetimimiz altında ve vahimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zânimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma.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 Kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz. Hatta ida min wa illa man al wa man wa ma illa qalil.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 وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ Nuh dedi ki, binin gemiye. Onun yüzüp gitmesi de, durması da, Allah'ın adıyladır. Gerçekten Rabbim, gafurdur, rahimdir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 Bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum. Sülaynuh, bıtbı salâmın, minna ve barakatın, alaik ve ala ve minna, Ey Nuh, denildi.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 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إله غيره إن أنتم إلا مُفْتَرُونَ de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin,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 Risaleti tebliğinden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz? <gülüyor>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 Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağa kurun, hiç göz açtırmayın, hiç süre tanımayın. İnni tevekeltu ala'llahi rabbi ve rabbikum ma min dabtatin illa huwa akhidun binaasiyatiha inna Ben benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim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 hem de kıyamet gününde. Evet, at halkı Rablerini tanımayıp inkar yolunu tuttular. Dikkat et, nasıl da def oldu gitti o hudun kavmi at. Ve ilah tamuda aqam salihan. "Kâle ya kâum, âbdullahi ma lâkum min ilâhi n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 اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا Ey Salih dediler. Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişiydin. Şimdi ne oldu sana? Ne diye bizi atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz. Kuşkulanıyoruz. <gülüyor>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 kallem yagnavu fiha evet inkar etti rabbini semut milleti evet işte onun için defolup gitti semut milleti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 قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey Ehli Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzeriniz Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. Belemme dehebe Vaktaki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi.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 وَإِنَّهُمْ آت۪يهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ İbrahim, vazgeçsen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çarptı. Ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَنْسِيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دَرْعًا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 وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ بَنَاتِهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ وَلَا أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ Esasen kötü işler yapa gelen halkı kötü niyetle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 <gülüyor> <gülüyor> Keşke dedi size karşı yetecek bir gücüm olsaydı. Veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım. "Kesinlikle Allah'ın Rabbimizdir. O, seni kurtaracak ve seni kurtarmıştır.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 وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اَيْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أصابَ قَوْمَ نُوحٍ أو قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صَالِح Ey halkım! Bana muhalif olmanız, sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının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 Tarafımızdan bir lütuf olarak, şuayt ve beraberindeki mü'minleri, o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise, o korkunç ses bastırıverdi de, diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Evet, Semut halkı defolup gittiği gibi, Medyen halkı da defolup gitti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile اِلٰى فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبْعُوا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 kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur. O ne zulmünâ anhum âlihatuhum min dûnillâhi min mâ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 O gün, bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür. <gülüyor> Biz o günü ancak, belirli bir müddete kadar erteleriz. <gülüyor> o gün gelince, Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur. Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp canları çıkasıya feryat edecekler. Senin rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar.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 Gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Kesindisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır. فلا تكُفِ مِرْيَةً مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا مِنْ قَبْلِ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 وَإِنَّ كُلَّا Hiç şüphe yok ki, Rabbin, herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından haberdardır.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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا Sizden önceki nesillerde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 ربك لجعل من dileseydi bütün insanları